<gülüyor> Yel mi değirmen mi Don Kişot 400 yaşında Hazırlayan ve sunan Jale Parla Cervantes'in Don Quixote'u bildiğimiz gibi iki kitaptan oluşur. Üstelik birinci kitapla ikinci kitabın yazılışı arasında da tam on yıl vardır. Cervantes Don Quixote'a devam yazmaya karar verdiğinde birinci kitap çoktan ünlenmişti. O kadar ki etrafta birçok korsan baskıları dolaşıyordu. Bunlara bir de Avellanada diye birinin yazdığı ikinci kısım yani devam serüvenleri eklenince Cervantes kararını verdi. ...kahramanlarının serüvenlerinin devamını anlatmayı kimseye bırakamazdı... ...bunu en iyi elbette o yapardı. Üstelik bu ikinci kısmın sonunda Don Quixote öleceği için... ...bundan böyle hiç kimse kalkıp bir devamda yazamayacaktı. İşte Don Quixote'un ikinci kısmı bu iddiayla yazılmıştır. Bu ikinci kısmın başında Sancho Panza ile Don Quixote'u yine köylerinde buluruz. Sözüm ona eve döndüklerinden beri üç ay geçmiştir... Ve Don Kişot da her haliyle akıllanmış gibi davranmaktadır. Öyle ki berber ve papaz da dahil köydeki herkes onun artık gezginci şövalye olarak yaşamak saplantısından kurtulduğunu düşünmeye başlarlar. Ama ne yazık ki her konuda dünyanın en bilgi adamı gibi konuşan Don Kişot, irdeleyince görürler ki şövalyelik konusunda hala eski çılgın inadını sürdürmektedir. Onlar bu sıkıntı içinde ne yapacaklarını bilemezken... ...Sancho Panza nefes nefese içeri girer... ...ve Don Quixote'a çok önemli haberleri olduğunu bildirir. Çünkü Salamanca'da öğrenci olan Sanson Carrasco'dan duyduğuna göre... ...Don Quixote'la kendisinin serüvenleri yazılmış... ...ve bütün İspanya'da okunmaktadır. Don Quixote'un inanası gelmez buna. Don Quixote derin düşüncelere dalarak... ...Bakalorya sahibi Carrasco'yu beklemeye başladı. Sancho'nun sözünü ittiği... Kitaba geçen kendi hikayesini dinlemek istiyordu. Böyle bir hikayenin varlığına bir türlü inanamıyordu. Daha öldürdüğü düşmanların kılıcında kalan kanı kurumamışken soylu kahramanlıklarının kitap haline geldiği ileri sürülüyordu. Yine de dost veya düşman bir bilgenin büyü marifetiyle onları matbaya vermiş olabileceğini düşündü. Dostsa kendisini yüceltmek amacıyla, düşmansa kendisini yermek amacıyla. Ve sonunda endişeyle beklediği Sanson Karasko içeri girer. Önünde diz çökerek der ki, Saygıdeğer Lamançalı Don Quixote bana ellerinizi lütfediniz. Şu giydiğim rahip cübbesi adına yemin ederim. zat haliniz bütün dünyanın gelmiş geçmiş, hatta gelecek en büyük gezgin şövalyelerinden birisiniz. Yüce kahramanlıklarınızın hikayesini yazan Seyit Hamid Badincani çok yaşasın. Arapçadan bizim gündelik İspanyolcamıza çevirtme zahmetine katlanan, bütün dünyaya eğlence sağlayan meraklı daha da çok yaşasın. Don Quixote onu yerden kaldırarak dedi ki, ''Yani benim hikayemin yazıldığı ve yazanın da Magripli bir bilge olduğu doğru mu?'' ''O kadar doğru ki efendim'' dedi Sanson. ''Bana kalırsa bugüne kadar 12.000'den fazla kitap basılmıştır. Olmazsa Portekiz, Barcelona ve hatta Valencia'ya sorulsun.'' Buralarda basıldı, hatta Anvers'te bile basıldığı söyleniyor. Bana öyle geliyor ki tercüme edilmediği bir ülke bir dil olmamalı. Sanson Carrasco'nun söyledikleri tarihsel olarak doğru olmalı. Gerçekten de aradan geçen on yıl içinde Don Quixote Avrupa'da en çok okunan kitaplar arasında yer almıştı. Ama bunu söyleyen yalnızca kurgusal bir karakter. Kaldı ki serüvenlerinin öyküsünün nasıl yazıldığını büyük bir endişeyle merak eden Don Quixote da kurgusal bir karakter. ...daha da ileri giderek... ...bu iki kurgusal karakterin sözünü ittiği yazar... ...yani Seyit Hamid Badincani de gerçek bir yazar değil... ...o da kurgusal bir karakter. Bunların hepsini hayal eden... ...Miguel de Cervantes Saavedra'nın ise lafı bile edilmiyor. Bu nasıl bir yanılsama gerçeklik oyunu? Borges'e göre bu büyülü gerçeklik oyunu. Şöyle ki... ...bu oyunda Don Quixote'u tedirgen eden şey... aslında hepimizi derinden derine çok endişelendiren şey. Eğer burada sözü geçen bütün karakterler, yazar dahil, bir başkasının düş gücünün ürünü ise, biz okur olarak nasıl emin olabiliriz ki bizler de bizi düşleyen bir gücün yarattığı hayallerden başka bir şey olmayalım? Yel mi Değirmen mi?